Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve ala Resulullah. Cuma günü öğlen namazı var mı? Cuma günü normal şartlarda e, öğlen namazı kılınmaz kardeşler. Cuma namazı, Cuma'ya giden için 2 rekat tahyatül mescit namazı, daha sonra hutbe ve imamla kılan 2 rekat namazdan sonra 2 rekat sünnet-i müekked namazı ile bitmiş olur. Ya da dört rekat kılınarak bitirilmiş olur. Cumaya gidip namazı Cuma kılan kişi öğlen namazı kılmaz. Cuma günü öğlen namazı yoktur. Ancak cumaya gidemeyen kişi cuma namazını kılamamışsa bu durumda öğlen namazını evinde ya da gidemediği yerde öğlen namazı olarak kılar. Cuma namazı cemaatte kılınan bir namazdır. Tek başına kılınmaz. Dolayısıyla Esir olan, gidemeyen, herhangi bir rahatsızlığı bulunan kişi Cuma namazına gidememişse bulunduğu yerde normal öğlen namazını kılar. Cuma günü öğlen namazı kılınmaz. Ülkemizde birçok insan Cuma'nın farzından sonra, imamdan sonra on rekat namaz kılmaktadır. Bunu da öğlen namazı zannetmektedir. Oysa Cuma günü öğlen namazı kılınmaz. Velhamdülillahi Rabbil alamin.